İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Günaydın, günaydın. Günaydın. Oha. Günaydın Özdeş. Mis gibi bir e, stüdyo kokusu alıyorum. Doğru <gülüyor> evet, mu? Kahve, kahveleri de aldınız mı önünüze? Aldık. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> Harika. <gülüyor> ve, e, bir, kaç bir buçuk saati geride bıraktık. Hiç kötü haber vermedik hala. Evet. <gülüyor> ya. Coşkulu <gülüyor> bir yayın yapıyoruz. Ya, bu Tabii, bir yani, rekordur yani. <gülüyor> muazzam bir coşkulu. Beni bekliyordunuz değil mi? Kötü haberler. Kötü haber, karikatürler için. Sana bırak. Peki ben, ben öncelikle yani, kıdemli bir açık radyo dinleyicisi ve tutkunu diyeceğim hatta tutkunu olarak beni gerçekten çok gururlandıran bu 2023 Uluslararası Ranting ödülü için radyomuzu bir kez daha kutlamak istiyorum. Yani %100 hak edilmiş. Çok değerli, çok anlamlı bir ödül bu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ama ediyorum. Ama bir de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bunlar tamamen ortak bir yapım Açık Radyo'ya. Her zaman söylediğimiz gibi giderek de bu ortak kolektif yapısının topluluk radyosu olmasının e, giderek netleştiğini de söyleyebiliriz. Gelen mesajların da tamamı yani onlara müteşekkir olduğumuzu belirttim. Onlar da duydukları mutluluğu anlatan sayısız mesaj yolladılar. Çok mutlu olduk. Yani. Ne güzel. Ne güzel. Yani radyoyu sürtleyip bugünlere taşıyanlar başta e, değerli hocam ses ödermadır. <gülüyor> Hadi Artı seçici kurula da teşekkür etmek istiyorum. Zamanı gelmişti. Tebrikler açık radyo. Evet. Vallahi çok ee, mutlu olduk. Evet. Ama todo Şimdi neşeyle başladık ama 200'ü kayıpla sürdüreceğim. Evet. Ama tamamen. yani bazen hüzünün içinde de neşe bulunabilir. E, açık radyo dinleyicilerinin e, özellikle Beysun Gökçin'in e, açık deniz programından e, çok iyi tanıdıkları fakat yıllarca ANTV'de de e, hava durumu sunmasıyla hava durumunu sunmasıyla geniş kitlelerce de tanınan, e, sevilen Gökhan Aburu kaybettik maalesef hafta sonu. E, Abur'un portre e, karikatürünü Abdülika imzadıyla tanıdığımız Abdülkadir Elçioğlu çizdi. Elçioğlu sosyal medyada paylaştığı Gökhan Abur e, portresinin altında da şöyle bir şey yazmış. E, Şevket Uğurluer, Halit Kıvanç gibi ve şimdi de Gökhan Abur. Çocukluğumuzun ve ilk gençliğimizin zarif abileri bir bir bizi terk ederek gidiyor böyle bir şey demiş. Üzüntüsünü böyle e, dile getirmiş. Portresini çizerken e, Abdülkadir Elçoğlu Elçoğlu'nun imzası Metallica grubunun logosunu ve adını da andırır. E, zaten Abdülika'da 80 kuşağı gençler tarafından e, çok sevilirdi. Gürgür dergisine grup perişan başlıklı band karikatürlerinin yaratıcı olarak e, tanınırdı. E, bu e, Abdülika'nın çizdiği Gökhan Abur portresinde ee, şöyle meteoroloji uzmanını televizyon sunucusunu daha doğrusu koyu ceketini böyle iliklediği e, takım elbisesinin içinde ayakta görüyoruz. Ama duruş şeklinden pek de hava durumunu sunar bir hali yok. Evet. Sanki e, sahnede şarkı söylüyor gibi değil mi? Evet ee, aynen ben, öyle. <gülüyor> ben kendisiyle hiç tanışmadım. Onu e, NTV'deki kısa meteoroloji sunumlarından ve Açık Radyo'da işte Beysun'un programlarından tanıyordum. Sesi böyle tok, biraz da buyurgandı sanki. Yani onu dinlerken havaya resmen ayar verdiğini falan böyle öyle bir hisse. Hava durumunu kendisinin oluşturduğu hissine kapılıyordum. <gülüyor> evet, yani, yani... Yarın hava kapalı olacak, oluyor o zaman tamam. <gülüyor> <gülüyor> olacak, olsun. Yani Açık evet. Radyo'nun ilk ve tek meteoroloji programını evet, başından evet, beri yürüten... Evet. Çok değerli bir arkadaşımızdı ve Be Beysun Gökçü'nün programında da konuştuğumuz gibi Açık Deniz'de kendisi olağanüstü bir disiplinle ve bildiğinin çok ötesinde yüklü bir bagajıyla aslında konuşan biriydi. Çok evet. iklim değişikliği konusunda da Açık Radyo'nun yaptığı çeşitli yorumları da yakından takip ettiğini gösteren sözler de zaman zaman söylemekteydi. Çok evet, büyük evet. bir kayıp yani. Ama ben, ben hiç beklemediğim bir anda kendisini sahnede buluverdim bir gün. Ee, Kargalar kafeste adında e, tamamı yine Abdülkan'ın deyimiyle zar zarif abilerden oluşan bir grupla son derece böyle zarif parçalar icra ediyorlardı. Ee, Praksinatra'dan işte ne bileyim yani aralarında Önder Bali ile Nejo da vardı. İşte o, o anda da beynimde bir şimşek çattı. Eğer ben e, Gökhan Abur'u ta 60'lı yıllardan beri e, biliyormuşum. Fakat o zaman soyadını kullanmıyordu. Sesi de biraz farklıydı. İki farklı kişi e, Gökhan ile Gökhan Abur bir anda bir kişiye dönüştü. Böyle <gülüyor> çok farklı bir duygu da yaşadım. Onu sahnede görünce. Tam e, Abdülhik çizdiği gibiydi sahnede. E, Gökhan Abur'a buradan bir merhaba diyelim evet, o zaman. Günaydın, günaydın diyelim. E, i̇ki kayıp dedim az önce. Sanat dünyasından ikinci Büyük kayıp haberi de Cuma akşamı Monaco'dan geldi bu defa. E, o resim ve heykellerinde şişman insanlara, şişkolara yer vererek böyle alışıldık güzellik algısını alt üst eden, ters yüz eden e, Kolombiyalı popüler e, sanatçı Fernando Botero. 91 yaşında Monaco'da, Monaco'daki evinde hayata e, veda etti. Ee, Kolombiya e, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro e, sosyal medya platformu X'de yaptığı paylaşımda X mi diyeceğiz X mi diyeceğiz bilemiyorum artık. E, şöyle demiş Petro e, geleneklerimizin ve kur, kusurlarımızın ressamı, erdemlerimizin ressamı, şiddet ve barışın ressamı Fernando Botero vefat etti. Böyle bir ifade kullandı. Ee, ve e, doğum yeri olan e, medelinde de 7 gün yaz ilan edildi Botero'nun. Ee, dü Botero'nun dünya çapında en fazla bilinen tanınmasına neden olan eseri bir Mona Lisa e, tablosuydu. Pombul bir kadın gibi çizerek e, karikatürize ka etmişti Mona Lisa'yı. E, o bakımdan e, kendisi usta bir karikatürcü olarak da biliniyordu. E, öte yandan kendi ülkesi Kolombiya'da da en çok tartışılan ve siyasi polemiklere neden olan fakat uluslararası alanda da çok fazla bilinmeyen bir başka eseri vardır. Tombul ba Barış Güvercini. Evet. Bu bir heykel. <gülüyor> e, bu, bu heykel e, gerçekten de Kolombiya'nın yakın tarihinde e, çok derin siyasi karşıtlıkların sembolü haline geldi. 2016 yılında Eylül ayında e, ülkenin e, o e, eski e, güçlü daha doğrusu isyancı grubu FARK e, Kolombiya ile tarihi bir barış anlaşması imzalayacaktı. Tam onun eşiğindeyken e, Botero o zamanki e, başkan Santos'a dönemin başkanı Santos'a bu e, heykeli bu 70 santim yüksekliğinde altın gagalı bu tombul barış güvercini heykeline armağan etmiş ve e, bu heykel umut dolu bir gelecek getirecek olan barış sürecine e, desteğimi ve dayanışmamı ifade edecek e, ediyor demiş. Ülkeme bir armağan olsun diye bu e, heykeli armağan etmiş. E, e ama uçamaz mı bu güvercin? <gülüyor> bu tombullukla. <gülüyor> Zaten Kolombiya'da da yani, bir iki ileri bir geri ama gene de olumlu aha. gelişmelerde yaşanıyordu. Da Tamamen öyle. Ben de onu diyecektim şimdi. <gülüyor> e, Santos da o zaman Manuel Santos da milyonlarca Kolombiya savaşın sonuna evet demeleri için ilham verecek bir heykel diye heykeli ölmüş. Fakat törenden ancak birkaç gün sonra referandum gerçekleşmiş ve barış anlaşmasına da e, küçük bir farkla da olsa hayır oyu çıkmıştı. Evet. E, ve e, yani. Barış Park'ta imzalandı daha sonra yani Kasım evet, ayında evet, imzalandı, imzalandı tabii. ve Santos'ta Nobel Barış Ödülü sahibi olmuştu. Fakat Hayro'yu veren muhafazakar İvan Düke başkanlık seçimlerini kazandı daha sonra ve heykeli de olduğu gibi aldığı gibi başkanlık sarayından ulusal müzeye nakletti. Ondan sonra 2022 yılına geldiğimizde bu kez eski bir gerilla olan e, Petro, Gustavo Petro şimdiki başkan e, ki Kolombiya tarihinde ilk solcu başkanı değil mi? Yanılıyorsam. Evet öyle ki, ve be, pardon bir ufacık araya e, gireyim. Yani bu bizim e, uluslararası hranting ödülünü e, alırken uluslararası alanda da aynı ödülü alan grupta şeyden Jose Alvier Restrepo Avukatlar Kolektifi de bu yılki ödülün diğer sahibi, uluslararası ödülün sahibi oldu. Onlarla da konuştuğumuzda Kolombiya'da ne kadar zorlu bir mücadele verildiğini ama başkanın, yeni başkanın oldukça pozitif bir Çaba içinde olduğunu söyledi. aramızda konuşurken, de yani tören başlamadan önceki sohbetlerde gerçekleşti. O açıdan bunu da ekleyip vermek istedim. Evet, çok iyi oldu çünkü ben de oraya bağlayacaktım zaten ödülle <gülüyor> eliyle. Gerçekten de Ivan Dük'e bir e, Eylül'de geçtiğimiz yıl, bu yıl değil bir yıl önce e, Petro e, Tombul Güvercin'in saraydaki fotoğrafını Paylaştı e, şeyde e, sosyal medyada. O zaman adı Twitter e, olan sosyal medyada. E, e, ve sanat ve barış onlara ne zarar vermiş ki falan diyelim. Ha, <gülüyor> bunun da niye söyledi? Çünkü med Medel'in kentinde e, bu heykelin kopyası e, bir takım e, kişiler tarafından parçalanmış. Vandalizme uğratılmış falan. E, yani işte... Evet Peki, yani işte, yeni yani, cum Cumhurbaşkanı'nın e, bir karikatüristin bir, bir ressam karikatüristine nasıl diyeceksek işte onun ölümü üzerine 7 e, gün yas ilan etmesi de onun ne kadar aslında ilerici olduğunu ortaya koyan Müthiş. bir şey evet. bence yani. Evet, evet biz de Botero'ya bir günaydın diyelim değil mi? Botero? Evet bir günaydın da Botero'ya. Evet. Ee, İran'da devam edeceğim maalesef ee, sizin bu gülküneşeli pushkulu e, e, programınıza e, mağfedim işte ne katıyorum işte işte. pardon pardon <gülüyor> ama karikatürden bahsediyorum şimdi evet, ee, evet. Mahsa Amini'nin e, İran'da başını İslami kurallara uygun bir şekilde örtmediği gerekçesiyle ahlak polis tarafından gözaltına alınmasının ve üç gün sonra da e, göz altında yine. Öldürümlüsünün üzerinden tam bir yıl geçti. Ee, o protestocuların saç kesme eylemleri de hatırımızda hala. Evet. Türkiye'de de pek çok kadın destek için saçlarını kesmiş. Pek çok kişi kadın demeyeyim. Ee, bu anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmışlar, yayınlamışlardı. Sinoplu karikatür ustası Aşkın Ayrancıoğlu ee, İranlı kadınlara simgesel bir e, karikatür çizerek destek oldu geçen gün. E, sosyal medya üzerinden paylaştığı karikatüründe, e, Aşkın Ayrancıoğlu. Mas'amin'i çok güzel bir şekilde çeyrek profilden, profilinden çizmiş. E, genç kadının üzerinde beyaz renkte bolca bir elbise var. E, sağ eliyle tuttuğu kocaman bir makasın yardımıyla da saçının örgülü bölümünü tamamen kesmiş, koparıp atmış. Fakat karikatürün asıl mesajı da bu kesilmiş olan saç örgüsünde. Mahsa Amini'nin siyah saçları bir kalın pranga zinciri değil mi? Zincir şekli verilerek evet. örülmüş. Ve karikatürün bize göre sağında bu örgüyü asılarak çeken iki erkek eli görüyoruz. Kılbı erkek eli görmekteyiz. Şöyle ki Mahsa Amini o uzun saçları örgüden keserek ayırınca örgüyü çekmekte olan o iki meşhur erkek elinde sadece genç kadının zincir şeklini almış. E, örgülü, saçları kalıyor, kalıyor ve evet. rangası kalıyor. Mahsan Amil de özgürlüğüne kavuşuyor. Dediğim gibi e, çok sembolik bir çizim. Aşkın e, Ayrancıoğlu'nun ki. E, aradan geçen bir yılda İran kadınlar isteklerine ulaştılar mı? Yani bu sürede hatırlayacak olursak e, 70'in üzerinde çocuk ve en az 600 kişinin öldüğü bildiriliyor. 7 kişinin de idam edilmiş. Evet. Düşmüşlerin destekliği evet evet. Bunu yakından takip eden programlar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bu arada da ben de şeyi ilave edeyim. Çok BBC'de yapılmış ayrıntılı bir şey var, röportaj var. Caroline Caroline Hawley imzasını taşıyor ve Mahsa Amini'nin ölümünden bir yıl sonra İranlı kadınlar artık istediğim gibi giyiniyorum diye de bir baş kaldırıyı sürdürdüklerini gösteren ilginç bir mülakat var. Ayrıca da çeşitli yerlerde yani İstanbul'da da özgürlük mücadelemiz devam edecek diyen bir protesto evet. gerçekleştirilmiş kadınlar Kadıköy'de Kadıköy'de evet, evet. Evet. Van ve Mardin'de de aslında Mahsa Emini ya da mi Emini mi nasıl okunuyor tam bilemedim. Tarihi direniş etrafında kenetlenelim diye de artı gerçekten de bir haber vardı. Biri Yeşil Gazete'den biri artı gerçekten iki de haberi Tabi İran'da da oldu. Tabi İran'da. Evet. Özellikle <gülüyor> Kürdistan eyaletinde genel grev deniyor. 18 kentte katılım oldu deniyor. Eee Tam grev değil herhalde ama işte çok sayıda dükkanın kepenkleri kapalı tutulmuş. Sokaklarda da insanlar gösteriler düzenlemiş. Demek hiç değilse bir işe yarıyor. Evet, bir evet. Yani. Evet. Peki kadınlarla devam edelim. Sıradaki karikatürün çizeri Pulitzer ödüllü bir Amerikalı sanatçı, karikatürcü Nick Anderson. Anderson önceki programlarımızda da programlarda da sözünü ettiğimiz o kadınlar futbolu dünya kupasındaki zoraki diyeceğim öpüşme sahnesini konu etmiş karikatürine. Eee daha doğrusu dememek lazım zoraki öpüşme tecavüz evet. anlamında bir öpme doğru. hem de. Doğru. Evet. Doğru. Ee, doğru. Ee, Dudağından o şey... Evet, taciz İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in Ceni Hermoso'yu böyle dua, dudağından e, taciz etmesi, öperek taciz etmesi. E, karikatürde de golcü forvet oyuncusu Hermoso'yu futbol sahasında e, kendisine doğru yönelen topu çok las ve artistik bir voley ile böyle şutlamasına tanık oluyoruz. İki ayağını birden böyle yerden kesmiş sağ bacağını yay gibi gelerek ve gözlerini de yumarak e, yaradana sığınarak vurmuş topa. Ama bir dakika değil mi? <gülüyor> Elmazon'un gole ile savunduğu nesne bir top değil. Bu, bu bir insan kafası. Dahası bu kafa bu kafa. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı <gülüyor> Luis Rubiales'in kafası. Evet, evet. <gülüyor> e, Sayın Rubiales e giderek artan eleştirilerin ardından nihayet daha fazla dayanamadı istifa etti. Tam ve beş defa istifa etmeyeceğim dedik ve bunu da e, futbol federasyonundan başka birinin de de alkışladıktan sonra geri alması evet. da sonra filan oldu yani tam bir kargaşa <gülüyor> sürdü. Mutlu son ne güzel. Evet. Bakın işte. O kadar da kötü değil. Işte. değil, değil. Devam evet. edelim. Devam ediyoruz. Bakın sırada voleybol var ve tabii ki kadın voleybolu. Ee, bu karikatürün çizeri de e, tam anlamıyla yerli ve milli. Nuh Salış'ın emektar e, bir karikatürcümüz. Geçtiğimiz günlerde önce sosyal medyada ardından da cumartesi günkü Cumhuriyet gazetesinin Vidiyet e, adlı köşkesinde yayınlandı bu karikatür. Kapkara bir karikatür bu aslında. Yani kapkara derken mecazi anlamda söylemiyorum bunu. Siyah, karanlık bir fonun üzerinde bir kadın voleybolcu var. Yerden en az bir buçuk metre sıçramış. Ee, ve bu futbolcu az önce Hermozonu savurduğu voley gibi ama bu defa eliyle topa smaç vuruyor. Ee, Kızacık kesilmiş saçları ve havalanırken böyle vücudunun aldığı yay şekli itibariyle ben bu oyuncunun voleybol takımızın dört numaralı smaçörü Melisa Vargas olduğunu varsayıyorum. Herhalde odur zaten. Evet saçları ee, da bembeyaz, ve, evet, evet, evet beyaz, evet. sarı ve beyaz arası. Evet. Ve karikatürde Vargas'ın tüm gücüyle e, savurduğu top e, karanlık ortamda hızlanarak gidiyor. Tepede bir yerlere çarpıyor e, ve karanlık duvarı parçalıyor. Yukarıdan da içeri doğru koni şeklinde bir ışık hüzmesinin girmesini sağlıyor. O parçalanma ee, o ışık küsmesi işte Tıpkı bir güçlü projektörün ışığı gibi sahneye düşüyor. yani işte, ve aşağıda da sahnede e, sevinç için içinde beklemekte olan onlarca genç kızı aydınlatı veriyor projektör ışığı onları açığa çıkartıyor çok anlamlı bir karikatür Nusralı ki gerçekten genç kızlar aydınlatılmış olmaktan o kadar mutlular ki ellerini kollarını havalara kaldırarak havaya kaldırarak sıçrıyorlar falan yani güzel hoş bir karikatür evet, e, bu arada açıcı. evet iç açıcı. bu arada kadınlarımız voleybolcularımız da Başarları devam ediyorlar. Sabahları izliyoruz. İlk iki maçlarında önce Puerto Rico'yu ardından Bulgaristan'ı da aynı sonuçlarla 0 yenmeyi başardılar. Yarın sabahta yine de Peru ile oynayacaklar. Ben gazete Oksijen'deki yazısında Alt Ulaga'yı bizim takımın oyuncuları için fizik kondisyon açısından dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı seviyede, aynı seviyedeler dediği cümleyi aldım. Türk oyuncular uzun boylu ama aynı zamanda güçlü ve çevikler. Bu sayede, bu sayede Amerikalı, Çinli, Rus, Sırp akranlarına karşı yıllardır sahadalar. Açıkçası onlardan çekinecek hiçbir şeyleri yok. Özgüvenleri tam demiş ve Gerçekten Nusal Işı'nın karikatürü de e, bu sözleri tamamlıyor. E, voleybolcu kızlarımız e, karanlığı yarıp geçiyor yalnız ma maç kazanmakla kalmıyorlar e, genç kızlarımızı özgüven de kazandırıyorlar kutluyorum onları da evet öyle peki e, geçen hafta yoktum e, durumdan istifade dirsek dediğiniz bir kaydı dinlettiniz dinleyicilerimize sonradan dinledim ben de Hmm. Ee, hani e, yapay zekanın e, canlı yayın esnasında aniden böyle durumdan vazife çıkartarak evet. programa nasıl dahil oldu anın kaydını. Harikaydı. Ee, evet. Ve hemen ardından da dörtlü çete olarak e, adlandırılan e, dünyayı daha doğrusu kainatı kontrol etmek isteyen dörtlü milyarderler e, çetesini anlattınız. Evet. Ben yazının tamamını e, Açık Radyo'nun sitesinden okudum. E, ABD'deki partilerin her ikisini de yönetmeye çalıştıklarını, Elon Musk'ın gezegen şirketi Starlink ile Ukrayna ordusunun, Rus sınırının fazla yakınına geldiğini düşünüp Geofence denilen yani coğrafya çiti diye bir hat yarattığını ve eğer Ukrayna ordusuna çok yaklaşırsa Starlink'ten gelecek olan bütün iletişimin kesileceğini falan anlattınız, söylediniz. Bunları okudum. Peki neden tekrarlıyorum? Çünkü önümde Michael D'Adder'ın e, çizmiş olduğu, Adder galiba, ilginç bir karikatür var. E, bu karikatür e, The Washington Post'a yayınlandı geçen hafta. Adı da War Games, yani savaş oyunları. E, bu karikatürde Elon Musk'ı bilgisayar klavyesinin başında görüyoruz. E, sırtını arkasındaki salona ve büyük ekrana e, dönmüş. Sanki sağ taraftaki başka bir ekranda gösterilen yahut canlı oynanmakta olan bir oyunun oyuncusuymuş gibi Pür dikkat böyle sağa doğru bakıyor. Hatta o kadar yoğunlaşmış ki sol gözü diğerine göre biraz daha küçülmüş böyle dikkatle bakıyor. Elleri ise klav klavyenin üstünde hazır, hazırda bekliyor. Her an hamle yapacak gibi. Arkasındaki salonda ise çok sayıda insan var ve onlar büyük ekrandaki görüntüleri izliyorlar. İşte ne var bu görüntülerde? Starlink adındaki Elon Musk'ın uydusu görünüyor kocaman. Ee, Ukrayna yazısı okunuyor bir karenin üzerinde. Yanında bir Ukrayna haritası var. Çeşitli grafikler falan görüyoruz. Bir zırhlı araç e, görüntüsü var. Yani tam bir savaş oyunu oynanmakta ekranda. Fakat bu salonda kontrol tek bir kişinin elinde görünüyor. O da klavyesinin başında pür dikkat kesilmiş bekleyen Elon Masta. Karikatürü çizen e, Michael Adder da bir anlamda bizi rahatlatıyor. Çünkü Klavye'den dışarıda dışarı doğru çıkarttığı bir ok kutucuğunda of diye yazmış. Yani sistem kapalı. Şimdilik tabii. Evet şey bu Tapland'i adı galiba değil mi? Bir, bir, bir, bir, bir, Gerçekliğin sonu. Gerçeğin sonu. Evet. Adlı kitabı evet. da şimdi elimize geçmek üzere o da şey yaptık. O dörtlü çete diye adlandırdı. Bu bütün işte dijital dünyanın hakimlerini nasıl dünyayı satış pazarına çevirmek üzere eğer kainatı aslında bir pazar haline istiyor. İkara majus tek amaç, ki zaten gösteren evet. ilginç bir kitaptan da bahsetmiş ve onunla, onunla izgini konuşmuştuk. Jonathan Taplin'in The End of Reality e, kitabı. E, nasıl? sonu. E, evet, nasıl 4 milyarder Metaverse, Mars ve Kripto üzerinden fantezi, bir fantezi geleceği satıyor. Evet. evet alt başlığı yani da, da bu kitabın. Kitabı. Bu arada bu War Games yani bu karikatürde Elon Musk'ın hani işte klavye önünde de işte of tuşuna basmayı beklediği an üzerine aslında muhtemelen şey haberinden çıkmış olsa gerek geçen hafta e, bu Starlink Ukrayna Savaşı e, başladığında Ukrayna'ya başlangıçta ücretsiz internet sağlıyor. Çünkü Rusya internet tabii altyapısını falan da vurmuştu. E, e, ücretsiz internet sağlıyordu. E, daha sonra Ukrayna ordusunun da bunu işte kullandığı tabii e, biliniyor. E, çünkü bu savaşta internet çok sık kullanılıyor hedeflerin belirlenmesinde. E, Ukrayna ordusu Rus donanmasına yönelik bir saldırı sırasında Elon Musk bunu bir şekilde e, ...haberdar olup e, iletişimi kestiğini... ...çünkü bu e, işte Rusya'ya böyle bir ağır kayıp yaşatılacak olursa... ...bunun kendisini olumsuz etkileyeceğini düşünerek... ...ben savaşın taraftarı değilim e, deyip e, bu, kapattığı e, ve böylelikle saldırıyı engellediği evet. söyleniyordu. Galiba biraz oraya da gönderme var. Bir başka söylenti de Musk'ın Starlink ekipmanlarını e, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna sattığı... Tabii bunu bunu söylemişti Hatmış. zaten. Evet, bir ara öyle, kapatacağını öyle, söyledi. Öyle. Çünkü ben niye, ben bir şirketim... ...niye parasız bana kimse ödeme yapmıyor... ...ben niye böyle bir hizmet sağlıyorum ...halbuki milyonlarca insanın hayatı... ...iletişimi buraya... Tamamen yapıyorlar. ölüm kalım evet. meselesi ve üstelik de olduğu gibi... ...şeye Amerikan... ...Siyahatlı Kuvvetleri'ne... ...yeryüzünün en büyük kirleticisi olan... ...bir evet. açıdan da... ...iklimi de mahveden... Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerinin baş müşterisi kendisi. Bütün bu Mars tabii. yolculukları ayağı altında. NASA'nın aslında. Yani NASA. tam ordu değil galiba NASA ama gene de evet. Ama onlar NASA'dan daha da çok şeyin emrinde silahlı kuvvetlerle Hı. sözleşmeleri filan var yani. Tabii tabii. Rocket, işte evet. böyle bir durum yani evet. Peki son bir karikatürüm kaldı. Bilmiyorum süreyi açacaksak bunu haftaya mı bıraksak? Ee, ee, evet, belki de bunu haftaya bırakabiliriz. E, i̇zin verirseniz çok küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, Estağfurullah tabii. Hafta sonunda 22-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda bir e, geleneksel çizgi festivali gerçekleşecek. Hmm. Çeşitli çizgi roman ve karikatür atölyeleriyle kitap etkinlikleri falan düzenleniyor üç gün boyunca. Ve saat 13 ile 21 saatleri arasında herkese açık mücretsiz. Ben derizse naçizane 23 Eylül Cumartesi günü saat dörtten itibaren 16'tan itibaren Kırmızı Kedi Standı'nda kitap imzalayacağım. Yani gelecek lütfen kalabalık gelin ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Ee, bitirirken bizde bu bugün iyi haberlerden bahsediyorduk. Bizim yakın e, dinleyicilerimizden biri olan e, olduğunu bildiğimiz e, Karlıca'nın şu anda da ah. dinlemekte olduğunu biliyoruz. E, evet. İyileştiğini de büyük bir mutlulukla öğrendik. Ona bir Şarkı armağan isti etmek istiyoruz. İkinci Bahar onu dinlerken Sezen Aksu'dan sana da hoşçakal diyelim. Ona da çok selamlar Kardakan'a. Çok teşekkür ediyorum. Onun adına da teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Varun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.